Açık Gazete Evet Açık Radyo'dayız. 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9 9.30 9.30 10 geçiyor. 9.40 bir türlü söyleyemedim. Ve çok yoğun bir gündem takibi içinde bir yandan Gezi Parkı direnişini ...o adla başlayan... ...geniş çaplı ayaklanmalar dizisini... ...ve bunun da bazı dünyadaki... ...iz düşümlerini de izlemeye çalışıyoruz... ...iz düşüm mü değil mi onu da bilmiyorum ama... ...Brezilya'da da... ...özellikle São Paulo'da... ...başlayan ama bütün Brezilya'yı da... ...ortaya... ...içine alan, kasıp kavuran... ...büyük eylemler vardı... ...bahsetmiştik daha bir dinleyicimiz Emrah İmre e, Sao Paulo'da bir süreden beri yaşamakta. Eski bir e, dinleyicimiz genç yaşına rağmen ve e, kendisi de e, oradaki olup bitenleri bize aktarmayı ricamız üzerine kabul etti. Merhabalar Emrah. Merhaba Emrah Bey. Sesim geliyor mu iyi? Birazcık sen geliyor ama ben e, duyebiliyorum biraz. Benim geliyor mu? Evet duyuluyor. Gayet iyi duyuluyor evet. sizin sesiniz. O zaman e, ya, sizi sabahın köründe de e, <gülüyor> ayağa kaldırdık ama oldukça <gülüyor> önemli <gülüyor> günler <gülüyor> geçiriyoruz. E, yani mesela bu şeyi sormakla başlayabiliriz. Yani di, başkanı Dilma Rousseff'i gerilettiler. Reform yapacağız. Anlıyorum e, direnişçileri dedi. Ama gösterilerin dinmediği ve 250 bin'den fazla insanın gene sokaklarda olduğu haberi vardı. Ne diyorsunuz? Evet, e, şimdi bunda öncedik ya da bir dinle Cuma günü yaptığı bir uluslararası seslenmiş konuşması vardı. E, İsa sez önce de buna değindim. Çünkü Türkiye ile e, madem ZGP'yi de ufak daha bulmaya çalışıyoruz. Evet. E, şimdi... Bu ulusal seslenişte Türkiye ile tamamen taban tabana zıt bir söylem olsa Ben tek izin başkanıyım dedi. Gösteri yapanlarım da yapmayanlarım da sizi dinliyorum dedi. Yani Hadi yeter mesajımızı aldık sokaklardan çekeyim tarzı kesintileri şey demedi ee, sokaklarda demokrasinin bir parçası olduğunu söyledi ama sistem içinde de e, adımlar atılması gerektiğini söyledi şimdi e, tabii Türkiye ile kulaklara e, müzik gibi geliyor böyle evet. <gülüyor> bir sesin şey ama e, bilgi bir için e, biraz yetiştirme konuşması biraz e, seçim maddeinin tekrarı biraz da işte örneğimiz Kupa ortamı fazla dağıtmayın alan gibi talep olarak algılanıyor biraz çünkü e, burada biraz daha nasıl desem e, daha daha çabuk bir çözüm bekleniyor e, isyan edilen şeylere yani biraz e, daha isyan havası olduğu için giren ziyade ne bilirim e, biraz daha yufku gitmeye doğru şeyler yapıldığı için burada e, daha tahmin edici bir şey çabuk olarak bekleniyor şimdi bu e, dinolojinin e, bu muğlak reform sözü ya da e, seferber çağrısı o yüzden ilk tepkiler çok olumlu olmadı burada e, ayrıca ne dedi şey dedi bu petrolden gelen doyla lisans e, gelinlerinin %100'üne eğitim, eğitim artıracağını söyledi e, sağlık alanında iyileştirmeler yapacağım söyledi e, bunlar zaten aşağı yukarı seçim vaatlerinde bulunan şeylerdi ayrıca bu e, petrolün eğitimi, e, petrol devirinin eğitimi artırılma şeyi Yılbaşında ee, medyelerde de demiştim oğlum. Ee, yani e, burada şey gibi bir durum yok çünkü Türkiye'deki gibi hani lider domine eden bir kişi, bir parti alan gibi bir durum olmadığı için. Evet. Bir nevi daha biraz daha farklı yani. Ama e, dün e, yani pazar dediysin yani benim için bugün. E, Pazar, pazartesi günü saat 4'te bütün eyaletlerin valileri ve başkentlerin belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Yani en azından bir adım atmış durumda. Nereye gideceğiniz belli değil ama yani biraz kışı bir açıklama yaptı. Ama neticede topu nasıl desem siyasi ve toplumlu aktardığının diyaloğuna battı. Yani bir bu demokrasiye gönderme yaptı. Yani evet. neticede devletin kısa vadede sonuç ve bir somut bir şeyler sunması lazım. Yoksa sokakların ne kesilmek biraz zor. Zor evet. Peki ben bir de şeyi sorayım. Yani Brezilyalı göstericilerle yapılmış çeşitli mülakatlar işte BBC Türkçe'de Mahmut Hamsici'nin yaptığı şeylerde mesela bir dizi mülakatta Brezilyalı göstericiler Türkiye'deki eylemlerden etkilendik diyorlar. Bunların yaşları da Çeşitli yaşlardan insanlarla konuşmuşlar ve cinsiyetlerden. E, aynı zamanda da e, bu tü, ç, e, önümüze gelen e, görüntülerden, fotoğraflardan da işte aşk bitti merhaba Türkiye gibi sloganlara rastlanıyor. Hatta Türk bayrağını öpen, kucaklayan, protestocu görüntüleri de var. Yani Türkiye'deki evet. gezi parkı ayaklanmaları ya da direnişiyle... E, bu ne ölçüde bir esinlenme ve bağ olduğundan bahsedebiliriz? Ee, şimdi bana sorarsanız ilk başlangıcı yani tabii iki ülkenin de e, toplumsal ekonomik tarihsiz geçmişleri çok farklı ama e, ikisinin başlangıcıda da e, aslında şey var yani polis şiddeti var yani e, temel hastalığını kullanmak isteyerek bir şekilde bir şey protesto etmediği vatandaşlara uygulanan çok orantılı bir şiddet söz konusu. Yani Brezilya'da e, burada e, bu ne fiyatları gibi başladı mesela ya da Kupaytaki gibi başladı ama bunların büyümesinde de ilk başta mesela bu e, Movimento Paso Livre denen bilet fiyatlarının düşürülmesi ya da artık bedava olması taşımadığım bunun için uğraşan hareketin varlığı 2005'ten beri mevcut. Yani bu şimdi çıkmış bir şey değil zaten. Evet. Ama bir şekilde devletin aşırı tepkisi sonucunda olaylar dedi. Yani insanları çok az bir şekilde bu e, polis şiddeti oldu. Ama burada biraz ülkeden farklı olarak polis hizmeti giderek biraz yumuşadı denebilirim yani ilk, zaten hiçbir zaman Türkiye sebebiyle çıkmadı yani hiçbir zaman ne dediğim e, taksim medyanın gazet halı tatlı olduğu fotoğraflar gibi bu kadar en azından e, görüntü vermedi yani biraz ilde diyelim e, evet Emrah Bey benim de bir sorum var ee, okuduğumuz haberlere göre Buyurun. hükümet zammı geri aldı. Yaptığı mı otobüs biletlerine evet. yaptığı mı geri aldı. Göstericiler şu anda ne istiyorlar? Bunu ıı, somut olarak ben okuyamadım, bulamadım bir yerde. Belki sizin bir fikriniz vardır diye soruyorum. Evet, e, bu, bu e, gerçekten şu andaki sonulardan biri. E, bu biraz da defterlerin ne yön alacağıyla alakalı. E, çünkü e, bu pasaliz bir dönem hareket sadece bu otobüs yani bilet fiyatının indirimiyle alakalı bir hareketti. Şimdi ama bir anda kendilerini sanki bu genel e, isyanı yani işte devlete yolsuzluğa, temel hizmetlerinin yoksunluğuna verilen düşün lideri konumuna getirilmeye çalışıyordular. Kendilerini bunu istemiardı. Çünkü biz zaten e, kendi içlerinde bile bir lideri olan bir grup bizde. yani sadece sözcüleri var ama bir hiyerarşik bir yakısı yok. E, dolayısıyla e, Biraz yani insanların burada koptuğu bu e, isyanın farklı bir yere çekilebilecek. Çünkü e, mesela Facebook'ta e, bir sürü şeyler açılmaya başlandı. Etkinlikler işte birisi açıyor. E, sanki bunların şeymiş gibi. hareket etmiş gibi. Ama işte 500 bin kişi gireceğiz diye işaret Ama bir bakıyorlar ki bu e, etkinliği başlatan insan halbuki e, silahını da Birisi işte... E, Silahların serbest bırakılmasını söyleyen falan yani insanlar biraz kendi e, ajandaları için kullanmaya başladılar bu etkinliği. Evet. E, etkinliği pardon isyanı. Evet isyanı. Ee, evet, şeyde de e, yani bu BBC Türkçe servisinde de e, şeyin de yaptığı mülakatlar oldukça ilginç. E, onu Ben sizinle konuştuktan sonra ancak görev onun için paylaşamadık. Be belki görmüşsünüzdür. İşte mesela Felipe Gonçalves'le Rio'lu Rio bir delikanlıyla konuşmuşlar. Yani hiç şüphesiz Türkiye'deki gösteriler Brezilyalı'daki gösteriler üzerine örnek olarak ve ilham vererek büyük etkide bulundu. Hatta bazı sloganlar dahi Türkiye'den esinlenerek ortaya çıktı diyor. Ama tabii ilginç olan şey şu Brezilya ve Türkiye'nin kendi özgünlükleri var ama gösterilerde benzer noktalar, ortak payda çok şey. ilginç yani diyor ki gösterilerin bir anda patlaması internetin rolü işte tweetlerin geniş kitlelerdeki rahatsızlıkları dile getiren talepler. Ve büyük halk desteği benziyor. Bence şu anda demokra doğrudan demokrasinin yeniden doğduğunu görüyoruz demiş ki. Türkiye'de de bu çok üzerinde bizim de dikkatimizi çeken ve üzerinde yeterince durulmadığını düşündüğümüz bir şey. Yani mesela hemen arkasından 24 yaşında bir delikanlıyla Belo Horizonte'den konuşmuşlar. Dahası daha fazla demokrasi ve para yerine halka daha fazla iktidar ...verilmesini talep ediyoruz demiş. Aynı şekilde gidiyor. Yani çok... Evet. U, ...çolculuk, demokrasi talebi... E, ...ağır basıyor. Ne diyorsunuz? Evet. E, ben de... E, ...şimdi Gezi hem tarih olarak Brezilya'dan önce olduğu için... ...biraz şu anda hareket hareketlerine... ...gerisinden giriyoruz biliyor ama... E, ...Gezi'de tabii e, fiziksel bir... E, Olay da vardı yani gezi parkının odak olması insanların bir şekilde yani burada mesela insanların toplandıkları yani çirekli e, oküpa şeklinde gösteri yaptıkları bir yer yok. Yani her gibi burada insanlar işte e, yüceye çıktılar, stadionun önüne gittiler falan şeklinde. Şimdi ge ge gezi ruhunda büyük ihtimalle bu fiziksel e, şeyin de etkisi oldu. Burada henüz böyle bir etki olmadığı için... Ee, yeni bir şey başladı mesela bugün e, okudum e, Brezilya, Belo Horizonte ve Fortaleza'da e, İstanbul'da şu anda e, İstanbul'da, e, Türkiye çapında e, parklarda gerçekleşen halk forumlarına benzer e, toplanmalar başlamış. Hmm. Bunların olması çok önemli çünkü e, yani çünkü ortada de, belli bir şey yok yani çünkü birisi çıkıyor yolsuzluk istemiyorum diyor yani yolsuzluk istemiyorum demek çok genel bir şey e, bir ile alakalı bir, yani kimse yok. Üç yolsuzluk ama bir e, yol haritası çiz, çizecek bir beğenişme, bir e, sivil oluşumların biraz daha öne çıkması lazım herhalde önümüzdeki günlerde. Bunlar herhalde hareketi e, daha iyi yönecekler diye düşünüyorum. Evet bu forumların ortaya çıktığını duymamıştık. Çok e, ilginç tabii. Yani Türkiye'de de son e, evet. bir, birkaç günden beri çok bizim de açık radyo olarak arkadaşlarımız aracılığıyla yakından takip etmeye çalıştığımız küçük ses parçalarını da yansıttığımız son derece ilginç bir gelişme bu parklardaki demokratik evet. forum geleneği. Bunun yaygınlaşıyor olması bu işin de devam edeceğini gösteriyor. Hem Türkiye açısından hem de Brezilya açısından böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani ne diyorsunuz yakın geleceği nasıl görüyorsunuz her iki tarafta da? <gülüyor> kesinlikle eğer bunun iyi e, sonuçlar doğruca bu bütün olalım yani bütün şiddete e, çok yani çok korkunç öğrenler yer alanlar bu, bunun yanında bütün bunlara rağmen iyi e, sonuçları demokrasi açısından insanların e, en hapulitize olmuş e, kesimlerin bile e, siyasete ilgili bir çok önemli gelişmeler. E, bana sorarsanız da bu, bu şeyler Forum tarzı şeyler ya da e, dayanışmalar, bir araya gelen halk evlilik, sivil e, toplum kuruluş, kuruluşları e, herhalde bu e, hareketleri ayakta ve dilit tutacak diye inanıyorum ben. Evet, yani belki son olarak şeyi de söyleyebiliriz, retorik bir soru gibi olacak ama Başbakan Erdoğan e, ısrarla çeşitli bu milli iradeye saygı mitinglerin adını verdiği mitinglerde ...büyük bir e, komplonun... ...bir e, uluslararası bir komplonun... ...işte faiz lobisi... ...ve benzeri başka... E, ...ülkeler ve kuruluşlar... ...tarafından e, yapılmış bir komplonun... ...parçası olduğunu söylüyordu. Brezilya'yı da... ...bu ayaklanmayı da... E, ...aynı şekilde yorumladı... ...tıpkı Gezi Parkı direnişi gibi... ...ve ama... E, ...şöyle de bir fark olduğunu söyledi... ...Brezilya bunları bastırmada... ...bizim kadar başarılı olmadı... ...onlar... Bizim polis tedbirlerimiz başarılı oldu dedi. Bu çok inandırıcı gelmiyor. Ne diyorsunuz? Evet. Ee, açıkçası bu, bu, bu haber yani bu bu Erdoğan'ın uluslararası kontrolü ilgili teorisi burada da hem televizyonda duydum hem iki gazetede çıktı ama yani hiçbir şekilde böyle yani acaba şeklinde değil yani böyle de diyenler var falan gibi daha çok çıktı. Tabii Bunları bastırmada başarı, yani Türkiye'nin başarılı olduğunu söylemek biraz zor yani başarının tanınımı da herhalde Bir baştan yazmak gerekecek yani böyle olursa. Çünkü e, Türkiye'de çok fazla yaralı var ve yani gözünü kaybeden ölen insanlar, e, yani kalıcı olarak yaralanmış insanlar hem hem hem bedenem, e, ne bileyim hiç akıllardan zor çıkacak. Yani burada da çok fazla verilen abdiden e, yakalayıcı götürülen avukatlar. E, ...işte gözaltı atı davaları falan varken bunun üstüne başarı inşa etmek biraz zor bence. Yani herhalde iki ülkede de bu olanlardan başarılı çıkacak e, siyasetçi. Herhalde siyaset toplum arasında e, kopuk, yani kopuklu gidere, giderebilen çünkü... ...iki ülkede de neticede bir siyaset ve e, halk arasında iletişim sorunu var... E, ve bunun sonunda da siyasi ilmeğinde çok zedeler müden zedeler müden çıkabilecek bir siyasetçi alanda buradan başarılı bir siyasetçi mi olacaktır? Ama e, Türkiye için e, tabii biraz e, Emrah... zor Çok özür dilerim Emrah Bey son bir sorum var benim. Evet. E, devrim Brezilya'da televizyonda yayınlanıyor mu? Medyanın durumu nedir? Daha doğrusu. Kaldın <gülüyor> duymadım. E, medyanın tutumu nedir? Yani Türkiye'ye baktığımız zaman e, bir Sansür ve otosansür durumu var. Ee, peki Brezilya'da evet. durum nedir? Biz bu durumu devrim televizyonlarda yayınlanmayacak şeklinde duvar yazılarında görmüştük. Brezilya'da da benzer bir durum mu var yoksa tam tersi Hı -hı. bir durum mu var? Ee, burada e, ilk başta, yani ilk başta derken e, şimdi polisin çok fazla e, şiddet uyguladığı gün, yani tam 13 Haziran'da. E, 13 Hazirandan sonra 13 Haziran gününde hatta. E, ...San Paolo'nun en büyük ve en çok okunan gazetesi... ...Foliz San Paolo e, bir e, editör e, şey e, makalesi yayınlamıştı... ...yani gazetenin kendi konumunu belli ...ve bunda çok benzer şekilde... ...yani tıpkı Türkiye'deki çapulcu söylemi gibi... E, ...vandallar olarak e, niteliyordu... ...bu harekette sokağıyla gösteri yapan insanları... E, ama yani kaderin ilgisi diyelim ee, o günkü 10-11 gösterilerde e, bir polisin attığı ve e, bir plastik mermi São Paulo dertesinin yani aynı dertsinin bir e, gazetici gazetecisinin gözünü kör ediyorlar yani gözünün fotoğrafları kameralarda da her şey çıktı ve ondan itibaren zaten bir değişim oldu. Bütün medya çalkak etti, bütün siyasi herkes bir anda çalkak ettiler. Yani tabii bu iller. Ee, çok, çok millet göstergesi ama e, yani başından beri çok ideolojik olarak bir şey değiştirmeyi göstermiyor ama en azından tavır olarak şark etmeleri ve göstericilerin yanında en azından destanelik de ortada öyle durmaları e, tabii daha faydalı bence evet, evet. en azından yani çok fazla yalan üretim yani çünkü Türkiye'de şu takdim gazetesinde yapılanlar falan yani çok, çok garip şeyler yani burada o, o seviyede bir şey olmadı benim gördüm. Evet. Peki e, şimdi burada e, duralım biliriz herhalde. E, tekrar e, görüşme müzeye çok teşekkür ederiz. Bu gayet aydınlatıcıydı evet. Brezilya'dan. E, aslında dünyanın ne kadar da küçülmüş olduğunu bu vesileyle küreselleşmenin e, bir de pozitif tarafı olduğunu da bu şekilde. ...görme imkanı bir kez daha... ...oldu. Tekrar görüşmek üzere. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, ederiz Emre İmre. Evet... ...Sao Paulo'da yaşayan... ...ve çalışan... E, ...gazeteci, yazar... ...Çevirmen Emre İmre ile... ...aynı zamanda çok uzun zamandan beri... ...kendisinin ifadesiyle... ...15 yaşından beri... E, Açık Radyo'yu dinleyerek büyümüş olan dinleyicilerimizden birisi podcast üzerinden de takip ettiğini belirtiyor. Açık Radyo yayınlarını bizde zaten şeyleri özellikle e, Gezi e, Parkı ayaklanmasını direnişini çok ayrıntılı olarak internet sitesinde e, Yayın Açık Radyo'nun internet sitesinde yayınlamaya gayret ediyoruz gün be gün podcastlerimizle aynı zamanda yabancı dillerde de e, internet üzerinden yayın yapan bir e, oraya bazı podcastlerin yabancı dildeki versiyonlarını da koyduğumuz bir gezi parkı tribün. tamlar.com da bulabileceğiniz evet. bir yayın var. Açık Gazete